Açık Radyo, Açık Dergi dergimizin teknolojinin karanlık yüzü sayfasından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Ee, Murat'cığım, geçen hafta biz e, seninle spamlerden korunma yollarını konuştuk. Bu hafta da aslında korunamamışsak nasıl kurtulacağız onu konuşacağız. Ama ben istiyorum ki dinleyenlerimize önce şu korunma yöntemlerini bir kez daha hatırlatalım. Spamlerin ne tür tehlikeler yaratabileceğini korunmazsak sonradan konuşacağız zaten. Tamam. Spamler bir kere hepimiz aslında biliyoruz ne yazık ki biliyoruz toplam elektronik posta trafiğinin artık neredeyse üçte, üçte birini hatta bazı şeylere göre çok daha yüksek bir oranını oluşturuyorlar. İstemediğimiz elektronik posta demek en basit haliyle. Birçok zararı var ben benimle ilgili en önemli iki zararını söyleyeyim birincisi zaman kaybıma neden oluyor sürekli bunları temizlemeye uğraşmak zorunda kalıyorum ki... Bugün konuşacağız kurtulma yöntemleri sayesinde bir, bayağı bir kısmından korunduğum, kurtulduğum halde hala benim önüme kadar gelen benim elle bakıp anlayıp silmem gereken bir grup spam var. Becerikli. Ki korunduğuna rağmen. Evet ki ona. Ki oldukça düzgün yöntemler kullanılıyor olduğumu düşünüyorum. Her yöntemi ama birçok yöntemi kullanıyorum. İkincisi tabii yine benim kendi kişisel şeyim ben zaman zaman cep telefonum yardımıyla okuyorum elektronik postalarımı. Ve her bir elektronik posta benim için ek para demek. Tabii doğru. Bir de dolayısıyla parasal maddi tarafı da var işin. Peki e, korunma yöntemlerini e, bahsettik geçen hafta ama e, geçen haftalarda ama bir onun üzerinden geçer misin kalem kalem? Evet aslında bakarsan en basit yöntem dedik bu spam e, bize spamı gönderen kişiler öncelikle bizim elektronik posta adresimizi bir yerden bulmalılar. Hı hı. Nereden bulacaklar? E, zincir elektronik postalar yardımıyla bulabilirler. O yüzden dedik ki aman zincir elektronik postalarda kendi ismimizi korumaya gayret edelim. Bunu nasıl yapacağız? Elektronik posta gönderirken ve etrafımızdaki arkadaşlar gönderirken onları da eğitelim. Kime ya da bilgi kısmına değil elektronik postanın gizli kısmına adresleri yazalım toplu postalama yaparken. İngilizcesi to ya da cc değil bcc kısmına yapalım. Ve bunu da ben ekranında olmayan dinleyenlerimiz için hatırlatmak istiyorum. Tu ya da CC kısmına e, bir klik yaptığınızda zaten bir şey çıkıyor. E, yeni bir bölüm çıkıyor ve orada bir CC'yi görebiliyorsunuz. Evet, i̇kinci pencerede karşımıza Hı -hı. çıkıyor. E, yine yöntemlerden bir tanesi bizim internete çeşitli forumlarda, çeşitli listelere kendi gönderdiğimiz bilgiler. Bir takım özel programlar sayesinde bu forumlar taranıp içindeki elektronik posta adreslerini topluyorlar saldırganlar, spam kaynakları. Bunlara karşı korunmanın en basit yöntemi de e, dönemsel olarak değiştirdiğimiz, örnek olarak ben kendim vereyim, ben yılda bir kere değiştiriyorum. Her yıl değiştirdiğimiz bir ikinci ve önemsiz bir elektronik posta adresi alalım ve forumlarda bunu kullanalım. Hı hı. E, mesela ben bu yıl için lostar05.atmayal.com adresini kullanıyorum ve forumlara bir şey sormak istediğim zaman bu adresimle ulaşıyorum. Bu tabii yavaş yavaş spam kaynaklarının eline geçiyor ve bir yıl sonra... Bakıyorum bir sürü spam gelmeye başlamış ama hiç önemli değil çünkü bu adresi ben sadece bu amaçla kullanıyorum. Onu iptal ediyorum. Yeni bir tane alıp onunla devam ediyorum. Tamam. Başka bir de ben mesela bu şeyi de çok beğeniyorum. İnternette eğer kendi sayfanız varsa orada e, genel bir adres yani özel adresinizden çok genel bir adres koymayı. Evet bu çok güzel bir yöntem. Bir yöntem de şu olabilir... Ee, elektronik posta adresimizi e, web sayfamıza bir yazı olarak değil de onu resme çevirelim. Hmm. Yani en basit haliyle elektronik posta adresimizi bir kağıda yazıp fotoğrafını çekelim. O fotoğrafı web sitemize koyalım. Tabii insanlar bu adresi alıp görüp bize elektronik posta yollayabilirler. İletişimimizde bir azalma olmaz. Evet. Ama e, bütün web sitelerini tarayıp içindeki elektronik posta adreslerini aradan çıkartıp yollayan... Bu saldırgan programlar ya da spam kaynağı programları o elektronik posta adresini göremeyecekler. Peki e, korunma yöntemlerinden kısaca bahsettikten sonra yani korunamadığımızı düşünüyoruz e, bir şekilde ve kurtulma durumunda kalıyorsak şimdi kurtulmadan bahsedelim istersen nasıl evet, kurtulacağız? Kurtulmak ne yazık ki bir hayli teknik teknolojik çözümler o yüzden azıcık bu teknolojinin nasıl çalıştığını anlatacağım. Öncelikle yöntemlerden bir tanesi yine spam kaynaklarının kullandığı yöntemlerden bir tanesi belirli büyük elektronik posta sunucuları üzerinden kendi mesajlarını tüm dünyaya duyuruyor olmak ve de dünyada bir takım kara listeler var gerçek zamanlı olarak güncellenmeye çalışılan yeni bir spam kaynağı serverı sunucusu elektronik posta sunucusu ortaya çıktığı zaman bu hemen kara listeye alınıyor ve kara listeden çıkmıyor hiçbir zaman ya da özellikle boşaltılıp normal elektronik posta kullanımına döndürülene kadar o adres hep kara listede kalıyor. Dolayısıyla te teknolojik çözümlerden bir tanesi bir spam programı, anti spam programı yardımıyla size gelen elektronik hmm. postanın nereden gönderildiğine bakmak, hangi adresten hangi elektronik posta adresinden değil hangi sunucudan nereden gönderildiğine bakmak ve bunu kara ile karşılaştırmak. E tabii kara listede eğer bu %99 nokta spamdir. Dolayısıyla ben bunu almayayım diyorsunuz. İkinci bir yöntem benim beğendiğim bir yöntem. Bu da e, bireysel olarak değil kurumların tercih edebileceği bir yöntem. E, kendi bilgisayarlarına kendi elektronik posta sunucularına bir ek program yüklüyorlar. Bu program şöyle çalışıyor. Diyelim ben hayatımda ilk defa açık radyoya bir elektronik posta gönderiyorum. Hemen şunu yapıyor diyor ki. Açık radyo alır almaz bu elektronik postayı o adresin sahibine cevap yolluyor. Diyor ki sizden bir mesaj geldi. Bu mesaj hakikaten siz mi gönderdiniz? Eğer siz gönderdiyseniz lütfen şuraya tıklayıp onaylayın. Hı hı. Ve eğer onaylarsa gönderen kişi bir spam kaynağı değil gerçek bir insandır diyor. Ve artık o adresten gelen elektronik postaların hepsini hiç bakmadan açık radyo iletiyor. Eğer onaylamazsa. Ya da önce onaylayıp sonra o adresten spam gelirse o zaman e, kullanıcılar bu tekrar spamdir deyip o listeye kendi içlerinde bu sefer tuttukları kara listeye yazıyorlar elektronik posta adresini ve artık o kaynaktan gelen elektronik postalar hiçbir zaman kullanıcıyı rahatsız etmiyor. Anladığım kadarıyla korunma yöntemi kurtulmaktan çok çok daha kolay. Onun için spermler konusunda hakikaten bu korunma yöntemlerine iyice bir konsantre olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Eğer bireyler için ekleyeceğim bir şey yoksa programımızın sonuna gelmeye başladık çünkü. Yani hani kurum şu bahsettiğin hep teknolojik olduğu için soruyorum. Evet son olarak söyleyeceğim işte yavaş yavaş zaten vardı çıkacak da... ...elektronik postalara karşı nasıl antivirüs programları var? anti programları da var. Fakat ne yazık ki bu programlar çok başarılı değiller hala bugün. O yüzden söyleyeceğim şey elbette korumak, kurtulmaya çalışmak önemli. Elbette başımıza bir spam belası geldiyse ki gelmesi er ya da geç başımıza gelecektir. Bunlarla uğraşıp buna karşı kurtulmak üzere bir program alıp koymak önemli. Fakat korunmaya çalışmak daha da önemli. Evet. Böylece ben de son kez bundan sonra toplu maillerinizi lütfen cc ya da tu kısmına değil bcc kısmına yazın ki dostlarınız da kendiniz de koruyun diyerek spamlerden korunma ve kurtulma yöntemlerinin de sonuna gelmiş oluyorum. Evet. Böylece bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya çarşamba tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ee, ben Banu Zeytinoğlu. Ben Murat Lostar. Ve teknik yönetmen arkadaşımız Baran Uluerler. Hepimizden hepinize güvenli günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.